110. Bölüm Mizan ve Sırat Ebu Davud Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhden o da Hazreti Aişe radiyallahu anhadan şöyle rivayet eder. Aişe radiyallahu anhâ ağlıyorken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sorar. Ey Ayşe seni ağlatan nedir? O şöyle der. Cehennem ahvalini düşünüyordum ondan ağladım. ''Acaba siz erkekler kıyamet günü ailelerinizi hatırlar mısınız?'' Bu soruya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. İnsan şu üç yerde kendi nefsinden başka hiçbir şeyi düşünemez. Mizanın başında, sevaplarının ağır mı yoksa hafif mi geldiğini öğreninceye kadar. Amel defterleri uçuşurken defterini sağdan mı, Yoksa soldan mı aldığını öğreninceye kadar. Cehennemin tam ortasına Sırat Köprüsü kurulduğunda onu geçip geçemeyeceğini bilinceye kadar. Tırmızı Enes bin Malik radiyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamet günü bana şefaat etmesini istedi. Bana buyurdular ki İnşallah sana şefaat edeceğim. Ben tekrar sordum. Seni nerelerde arayayım? Buyurdular ki, beni ilk önce Sırat Köprüsü'nde ara. Peki eğer orada bulamazsam, nerede arayayım? O zaman mizanın başında ara. Ya orada bulamazsam? Bu takdirde beni Havz-ı Kevser'in başında ara. Zira ben mutlaka bu üç yerden birinde bulunurum. El Hakim şöyle rivayet eder. Kıyamet günü mizan kurulur. Onun üzerine gökler ve yer konulsa onları dahi tartar. Bunun üzerine melekler sorarlar Ya Rabbi bu mizan kimin amelini tartacak? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Kullarımdan dilediklerimin. Melekler şöyle der. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Bizler sana gereği gibi ibadet edemedik. Sonra ustura gibi keskin bir şekilde Sırat Köprüsü kuruluyor. Yine melekler şöyle derler. Bunun üzerinden kimler geçecek? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurur ki, Kullarımdan dilediklerim. Melekler şöyle der. Seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederiz. Bizler sana gereği gibi ibadet edemedik. İbn-i Mesud radiyallahu anh'dan şöyle rivayet edilir. Cehennemin ortasına bilenmiş ince ve kaygan bir kılıç gibi Sırat köprüsü kurulur. Üzerinde ateşten çengeller vardır. Üzerinden geçenleri onlarla yakalar, tuttuğunu yüzüstü cehenneme atar. İnsanlardan bazıları Sırattan şimşek gibi geçer. Çengeller ona takılmaz ki onlardan kurtulmaya çalışsın. Bazıları rüzgar gibi geçer. Bunlara da çengeller takılamaz. Dolayısıyla onlardan kurtulmaya çalışmazlar. Bazıları da atlı gibi geçer, bir kısmı da koşar bir hızla geçer. Bazıları hızlı adımlarla yürüyor gibi, bazıları normal yürüyüşle geçer. Sırattan en son geçecek olan kişiyi, cehennem ateşi yalar, ateş biraz canını yakar. Fakat Cenab-ı Hakk'ın lütfu, bol ihsanı ve rahmetiyle o da sıratı geçer ve cenneti girer. Bu son geçen kişiye dinilir ki, ''Ne dilersen dile, ne isteğin varsa söyle.'' Adam bu durum karşısında şöyle der, ''Ya Rabbi sen izzet ve şan sahibi bir Rapsın, benimle alay mı ediyorsun?'' Kendisine dinilir ki, ''Ne dilersen dile, ne isteğin varsa söyle.'' Adam dileklerini bitirdikten sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendisine şöyle der, Bütün dileklerini bir kat fazlasıyla sana veriyorum. Müslim Ensar'dan Ümmü Mübeşşir isimli hanım sahabiyeden şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hafsa'nın yanında şöyle buyurduğunu işittim. İnşallah ağacın altında biat eden ashabımdan hiçbiri cehenneme girmez. Hazreti Hafsa radiyallahu anha da inşallah girmez ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sözünü kesti. Fakat o şu mealdeki ayeti okudu. İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Buna karşılık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Fakat Cenab-ı Hak Celle Celaluhu devamında sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız. Zalimleri de Diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız.'' buyuruyor. İmam Ahmet bin Hanbel şöyle rivayet eder. Bir topluluk herkesin cehenneme uğrayıp uğramayacağı hakkında fikir ayrılığına düştüler. Bazıları ''Cehenneme müminler girmeyecek.'' dedi. Diğer bir kısmı da ''Cehenneme herkes girecek fakat Allahu Teala Celle Celaluhu takva sahibi olanları oradan kurtaracaktır.'' dediler. Bunun üzerine içlerinden biri meseleyi Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'a sordu. O da dedi ki herkes oraya uğrayacak. Sonra ellerini kulaklarına götürdü ve şöyle dedi. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cehenneme uğramak, içine girmek anlamına gelir. Oraya günahkar ve salih bütün herkes girecektir. Fakat o cehennem mümin kullar için tıpkı İbrahim aleyhisselam'a olduğu gibi serin ve selamet olacak. Hatta cehennemin soğuktan dolayı bağırışır. Sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız. Zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız. ayetinin hükmü gerçekleşmiş olur. Bu yurduğunu işitmeseydim şu kulaklarım sağır olsun. El Hakim şöyle rivayet eder. Herkes cehenneme varır. Sonra amellerinin derecelerine göre oradan geri çıkarlar. İlk çıkan şimşek çakması gibi çıkar, sonra çıkan rüzgar gibi, sonraki hızlı süvari gibi, sonraki normal atlı gibi, sonraki koşan bir adam gibi ve sonraki de normal yürüyüşle çıkar.